Evet arkadaşlar, yine tek başımayım gördüğünüz gibi. Nedim yine beni bıraktı ortada. Zaten dün akşam Nedim'e çok takıldım televizyon programındaydık, CNN'deydik. Dedim ki programın ismini değiştiriyorum. Artık programın ismi Memleket Aşkın değil. Aşkın attım, memleket kaldı. Bundan sonra programı memleket olarak sunacağım dedim. Çok güldük. Çünkü... Çift yapılan bir program ama bu ay neredeyse e, yarısında Nedim e, mazeret e, iletti. O mazeretleri de haklı olduğu için çok fazla bir şey söylemiyorum. Bugün de bir darbelerle ilgili İstanbul Üniversitesi'nde bir sempezyuma katılıyor. Orada konuşmacı. O yüzden de bakalım hep beraber tek başımıza yine bir program yapalım. İnşallah e, sıkılmazsınız. Bugün sizinle beraber biraz daha böyle soru cevap e, gidelim istiyorum. Ama ııı e, tabii üzücü bir e, haberle e, bugün. Aslında dün akşam olay gerçekleşti. Ama e, bilgilendirmesi bu sabah e, tar, yapıldı. Iki askerimizin şehit olduğu ve yaralarımızın olduğu ile ilgili ııı e, bilgiyi e, paylaşıldı. Olay dipte gerçekleşiyor. Ve ııı e, Savunma Bakanlığı'nın açıklaması arama tarama e, faaliyetleri sırasında e, yapılan bir esnada gerçekleştiği üzerine. Evet maalesef son dönemde e, hem İttip'te hem Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde hem Afrin Harekat bölgesinde yoğun bir şekilde e, birliklerimize saldırılar atmış durumda. Bunu biraz e, masaya e, yatırıp e, açacağım. Detaylarıyla e, konuşmaya çalışacağım ama önce bir selamlarla e, başlayalım. Programımızın ritüeli olduğu gibi. Emre Eren Beşli, yine mi demiş. Yok, e, erken bile, geç bile gelmişsin. Daha erkenlerini gördük Eren'cim. Emre Yavuz İsveç'ten selamlar. Leyle Noir, e, merhabalar. Evet arkadaşlar. Konuşon e, sevmediğimi söylemiştim. <gülüyor> Sağolsun. <gülüyor> e, Salatalık kurmaya başlamışlar. Ertuğrul Gazi selamlar demiş. Se selamlar. Dinlemedeyiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler, selamlar, saygılar Mete Komutan demiş Feride Bican. E, size de aynı şekilde selamlar. E, Hollanda Eten Laurden yani selamlar demiş. E, avukat 11. E, ve öyle şu anda devam ediyoruz. Nesrin Demir, Samsun'dan selamlar, saygılar. Size de selamlar, saygılar. Evet, neden? Ee, arkadaşlarım şu soruyu sorabilirler. Neden? Özellikle İdlib e, sahasında, e, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde ve Afrin'de bu kadar olay e, yaşanıyor. Evet arkadaşlar, bunun çok basit bir sebebi var. Çünkü... Şekillenmeyen hatların şekillenmediği yer açıkçası tam bu kavşak yani Fırat'ın batısı. Biz Fırat'ın doğusunu sıklıkla konuşuyoruz. PYD PKK'nın bulunduğu yer diye bir konuşuyoruz ama öyle değil açıkçası bir tarafta Suriye rejimi veya İran. Amerika ile işbirliği yapıyor e, görüntüsü yani görünüş değil. Yapan e, PYD, YPG ile veya PKK ile e, ilişkilerini kavgalı bir noktada gösterirken, e, Fırat'ın batısında işler öyle değil. Fırat'ın batısında beraber iş tutuyorlar. E, özellikle Halep'te, e, Terfat bölgesinde, İdlib'in belli alanlarında kendilerine tahsis edilmiş alanlar da. Türkiye'ye saldırmak için buraları kullanıyorlar. E, ve bu kullanım sırasında e, açıkçası lojistik destekte, teknolojik destekte zaman zaman e, silah, e, ekipman ve istihbarat desteği de aldığını çok net olarak söyleyebiliriz. Biz e, adını şöyle koyuyoruz. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. E, Fırat Kalkın'a harekatı sırasıydı. Elbaba e, girmiştik. Elbaba'nın doğusundan gelen yani Elbaba'nın doğusu demeyelim. Güneyinden e, yukarı doğru çıkıp bir e, mahalleyi e, yeni alınmıştı. O sırada bir hava harekatı e, düzenlendi. Hava harekatını e, kullanılan araç bir e, insansız hava aracıydı. Yani silahlı insansız hava aracıydı. Kime ait olduğunu ııı e, tespit edilemedi. Çünkü o e, üzerindeki sistemler kapalıydı ve şehit verdik. Artasından birkaç gün geçti. Bu sefer bir hava saldırısı. Iıı e, yine hatırlar mısınız bilmiyorum. E, Rus uçağının düşürüldüğü e, Hatay bölgesindeki Rus uçağının düşürüldüğü seneyi devriyesinde Elbaba bir hava harekatı icra edildi. Yine e, şehitlerimiz oldu. Ve bu süreç hep e, bilinmeyen e, gruplar tarafından diye zikretildi. E, kalktığı yeri biliyoruz ama e, kim olduğunu bilmiyoruz e, dendi. Doğrudur ben o zaman da açıklamıştım. Çünkü bölgede ilginçtir. Her ülkeden e, kişiler var. Bunu anlatırken o dönemde Mısır'dan gelen e, pilotların olduğunu söylemiştim. İran'dan gelen pilotlar olduğunu söylemiştim. Hizbullah'ın olduğunu e, söylemiştik. Hatta Afganistan'dan gelen milis grupların, İran'ın getirdiği milis grupların olduğunu e, söylemiştik. PKK, YPG e, ve onun yanında çatışmaya gelen diğer gruplar sahi sahi sahi bitmiyor. Evet bir yerden ateş ediliyor ama ateş eden e, grup diğer grupların arasında kendisini kapatmaya veya çoklu e, fail arasında veya suçlu arasında kendisini gizlemeyi başardı bugüne kadar. Peki bu ne kadar daha sürecek? Artarak devam edecek maalesef arkadaşlar. Çünkü e, Türkiye'yi sıkıştırmaya e, çalışılan alanlar İdlib sahası. Daha İdlib harekatı e, yani bu şehit vermeden önce o, o Hava saldırısıyla şehitlerimizin olduğu geceden aylar öncesinde yine sizlerle beraber yaptığımız konuşmalarda güvenli bölgede ve diğer televizyon kanallarında şunu söylemiştim. İdlib sahası ne Fırat Kalkan'a ne Zeytin Dalı Harekatı'na benzemiyor. Çünkü burası bir taraftan geçmişte istihbarat örgütleri tarafından kurulmuş e, yapılara yapılar yine e, körfez ülkeleri tarafından finanse edilen gruplar karşı eee Ekipler oluşturulan hatta Suriye rejimiyle beraber çalışan çok ilginçtir değil mi? Senin için de çok ilginç gelmişti. Bazı grupların olduğu yerleri biliyoruz demiştim. Yine El-Nusra'ya benzeri, e, El-Kaide'ye yakın olan gruplar da burada var demiştim. Ve böyle bir alanın alan temizliği yapılmadığı için de maalesef en fazla şehit verme durumunun yaşanacağı yerde ittip demiştik. İttip böyle bir alan. Çünkü burada Saha temizliği yapılmadı. Yani Fırat kalkanı gibi zeytin Dalı harekatı gibi teröristler temizlenerek girilen bir yer değil. Tam tersine teröristlerle sivil halkın içeri geçtiği, sivil halkı korumak için bunun arasına karıştığımız bir yer. Yani açıkça söylemek gerekirse en zor e, alandan bahsediyoruz. Yani Fırat kalkanı harekatında güvenlik riski birse ben şöyle söyleyeyim, idlib e, harekatında güvenlik riskine ben yani 6 ve 7'den aşağı düşürme. Bu kadar yoğun bir riskten e, bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz daha e, diğer e, konularla da gideyim. Biraz daha arkadaşlardan selamlar gelmişse onlara da e, konuşmaya Evet e, Burak Selam abi demiş Cansın. Aleyküm selam kardeşim. Ömer e, Kaan Selamlar saygılar Metin abim. kardeşim. Ayten Aslı Koçak Memleketin açla salınlara selamlar, aynen devam edin bu Osmanlılara selamlar demiş. Aleyküm selam arkadaşlar. Geçen de Rus askeri öldürülmüştü, bizleri suçlamışlar dediğin gibi Rusların parmağı alabilir. Ben yani Ruslar demiyorum ama e, bölgede o kadar çok e, çıkar e, yürüten ülke var ki e, artık adını siz koyun. Evet. İskerar Abdi demiş ki İran Suriye'de, Rusya Amerika'da Suriye'de PKK Suriye'nin 130'unu işgal etmiş. Fransa Suriye'de Arap Birliği bir an daha rahatsız olmamış ama Türkiye'nin Suriye'nin varında rahatsız olmuş. Öyle arkadaşlar maalesef bu iş böyle. Allah rahmet etsin, Allah ordumuza kurşun, e, korusun demiş. Selamün güzel ülkemin vatansiyar başımız sağ olsun. Rabbim şehitlerimiz rahmet etsin demiş. Reply 29. Murat Yıldırım, selamünaleyküm aleyküm, aleyküm selam kardeşim. Evet arkadaşlar, ne olacak? Yani bu süreç ne kadar daha bu şekilde e, götürülebilir? Bu süreç e, daha ne kadar e, bu şekilde e, ilerletilebilir? Ya ben şöyle söyleyeyim e, size, bu sürdürülebilecek bir e, süreç değil, ne söyleyeyim. Yani başından beri de e, ifade ettiğim gibi, Buna kesin bir e, çözüm bulmak gerekiyor. Yani ter e, sahası dediğimiz sahanın içerisinde Afrin e, Aziz ve diğer alanın tam ortasında olan bölgede hem e, PKK orada olacak hem oradan e, bize saldırılar yapacak ama orada e, alanın sorumluluğu Rusya'da olacak e, veya işte orada alanın sorumluluğu ee, işte Suriye rejimine ait olacak. Bu Bunun kabul edilecek bir tarafı yok. Ee, bizim hedefe koyacağımız bir askerimiz de yok arkadaşlar. O yüzden bu işi bir şekilde e, çözülmek zorunda. Orası çözülmediği miktarça ne Fırat Kalkın Harekat Bölgesi ne de e, Dalı Harekat Bölgesi'nin emniyetinin sağlanması çok da mümkün değil. Çünkü ellerinde tank savar silahları, ellerinde Türkiye'de kullanmaya başladıkları drone'lar, drone, drone maket uçaklar e, ve yine e, oradan içeri sızmaya çalıştıkları sabotaj dimleri var. Bu olduğu müddetçe bu sorunlar yaşanacak. Çünkü o kadar iç içe geçmiş bir alandan bahsediyoruz ki yani şimdi e, diyeceksiniz ki niye buralarda sihalarla ve diğerleriyle emniyet sağlayamıyoruz? Arkadaşlar şöyle düşünsenize. Biz hududu duvarlarla belirlenmiş sınırlarda e, korumakta zorlanıyoruz. Yani dünyanın her tarafında belirlenmiş sınırlarda koruyamıyorsunuz. Bir de insanların köyler, mahalleler gibi iç içe geçmiş olduğu bir sınırın olmadığı, yani sınır hattının olmadığı bir yerde siville e, terörist ayırmak o kadar zor ki. Hatırlar mısınız bilmiyorum. E, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, biz ilerlemeye yakın olduğumuz bir dönemde bu terrifat alanın olduğu alandan e, İran milisleriyle beraber e, PKK'lılar Afrin'e gelmeye çalışmışlardı. Uyguladıkları yöntem hatırlıyor musunuz? Bir yolcu otobüsü. Yolcu otobüsünün üzerinde siviller. Aşağısı tamamen e, silah ve mühimmatla doluydu. Otobüsün alt bagajı. Yukarıda ama siviller var. Siz e, sivilleri Nasıl ayıracaksınız otobüsün içindeki sivil ve PKK'lı terörist diye? Ellerimde silah yok, silahlar aşağıda. Kime ait? Ne yapacaksınız? Böyle bir anlamı bahsediyoruz. İdlib e, sahası da arkadaşlar tam anlattığım gibi bir saha. Peki, demin dedim ya burası da muhakkak çözüm. Terufat sahasını bir şekilde halletmek ve çözmek zorundayız. E, ve bu gecikmeden yapılmak zorunda. Çünkü bu şekilde bedel ödeye ödeye ilerliyoruz. Yani bedelin küçüğü büyüğü olmaz arkadaşlar. Yani bir şehit verdik iki şehit verdik gibi bir kavram üzerinden olaylara bakamayız. Yani bir şehit Türkiye için büyük bir şehit sayısıdır. Ve o yüzden de bir şehide verilecek tepki ile yüz şehide verecek tepki arasında bence bir fark yoktur arkadaşlar. Çünkü bir şehide verdiğiniz tepkinin büyüklüğü büyük olmalıdır ki o sayı iki olmasın. Yani e, sayılara göre e, olaylara tepki vermezsiniz. Önem ona Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne e, saldırma saatinin gösterilmiş olmasıdır. Burada şehit sayısı, yaralı sayısı üzerinden politika belirleyemez. Benim kendi şahsi görüşlerim bunlar. E, artı İTDIP sahası. Evet İTDIP sahası ne olacak? İTDIP sahası içerisinde e, neler yaşanacak? İTDIP sahası içinde neler olacak? Şimdi... Arkadaşlardan da e, biraz e, soru da okuyarak e, devam edeyim. E, hata olur Rusya'ya çatışmak. Valla e, kimse Rusya'ya çatışalım demiyor arkadaşlar. E, evet, devam ediyoruz. Kuzey Suriye, YPK'nın temizlenmediği Suriye toprak bütünlüğü korunmalıdır. Evet arkadaşlar olaylara bakarken hani Suriye gibi yani yeksenak bir durum gibi konuşuyoruz ama öyle değil. Yani Fırat'ın doğusu, Fırat'ın batısı diye ayırarak konuş. Bu nedenle e, yani bölgede tamamen Rusya hakim demek de çok doğru değil. Ben size söyleyeyim. Yani Rusya ne istiyorsa oluyor. Rusya istemeden hiçbir şey olmuyor falan gibi bir politika içine girerseniz yanılırsınız. Şöyle söyleyeyim. Rusya istihbarat, lojistik ve e, diplomatik anlamda Suriye'nin arkasında duruyor. Ekstra olarak hava gücü ve koordinasyon için bölgede e, asker bulunduruyor. Yani e, askeri gücünü Suriye'nin alanını korumak için kullanıyor. Zaman zaman da çoğunlukla hava desteğini e, veriyor. Çünkü Suriye'nin elindeki şu anda uçakların... Direkt yerdeki bir hedefe ateş etme, yani direkt nokta atışı yapma kabiliyetine sahip olan uçakları olmadığını biliyoruz. Bu yüzden kimler geliyor? Suriye'de bulunan Rus uçakları kullanılıyor. Peki İran'ın pozisyonu ne? İran ise Suriye ordusunun elinde olmayan asker gücünü oluşturuyor. Yani Hizbullah üzerinden, Lübnan üzerinden getirdikleri, Sudan, Yemen... Afganistan, Irak ve İran'dan getirmiş olduğu milislerle asıl kara gücünü arkadaşlar hepinizin malumu üzerine İran veriyor. Yani biz bir kara gücünden bahsediyorsak özellikle Halep'den başlayıp evet. e, ta Rakka'ya kadar belki Derizor'a kadar ki olan bölge için biz bunu söyleyebiliriz. Suriye'nin şu anda kendi kara gücü operasyonel bir güce sahip değil. Bunu net olarak söyleyelim. Bu desteği İran veriyor ve İran tarafından finanse edilen gruplar var. Yani karşımızda konuşurken Suriye diye konuştuğumuz yerin içerisinde hava gücü Rusya olan, kara gücü İran tarafından organize edilen bir yapıdan bahsediyor. Ve zaman zaman karşımıza geçmek isteyen bir grup varsa da bunun içinde yer alan küçük örgütler. YPG gibi örgütler, PKK gibi terör örgütleri, YPG gibi terör örgütleri kullanılıyor. Şimdi bu tablo böyle ve bunun içerisinde bir de arka emniyetini almakta zorlandığımız, geri emniyetini almakta zorlandığımız bir iklim sahası var. Şimdi buradan çekilseniz handikabın en büyük denen bir tanesi, o bölgede e, sıkışmış, dar alanda sıkışmış olan 6 milyon insan, nereye gidecek e, sorusu var. İdlib sahasından bu insanlar nereye gidecekler ve nerede yaşamlarını e, sürdürebilecekler. E, büyük bir göç dalgasıyla Türkiye karşı karşıya dalın. Yani seçenekler şöyle. Türkiye İdlib'den çekilse bu insanlar e, Türkiye sınırına e, dayanıp Türkiye sınırını geçmek zorunda kalacaklar. Tablo böyle. E, ve bunun içine içinde yer alan da e, yurt dışından gelmiş başka ülkeler tarafından önce e, savaşan gruplar oluşturulmuş ama daha sonra e, işler değişince bunlar e, Tukak'a ilan edilmiş olan örgütler de var. Şimdi bu tablonun içerisinde seçenekler böyle. Yani neyi seçeceğiniz e, konusunda bir karar verilmesi ve bir dönüm noktasına doğru gidilmesi gerekiyor. Burada e, İran'a güvenebilir misiniz? Ben e, Suriye sahasında hayır diyorum. Bu kadar net söylüyorum. Hiç öyle lafı falan da e, yuvarlamıyorum arkadaşlar. E, Rusya'ya görebilir misiniz? Bence içerisinde çıkar anlamında karşılıklı olarak görüşebileceğimiz e, İran, Rusya derseniz Rusya derim. İki, e, Suriye rejimiyle zaten çok uzun zamandan beri görüşülüyor. Bunlardan bir tanesi işte geçen günlerde basına yansıdı. Ee, çok da eskiden beri de görüşülüyor zaten düzeyleri değişik olmak üzere Suriye e, rejimiyle e, Türkiye rejimin istihbarat örgütleri e, Türkiye devletinin ve Suriye rejiminin düzeltiyorum. atıyorum e, istihbarat örgütleri karşılıklı olarak düzeyi farklı farklı olmak üzere görüşüyorlar bu görüşmelerini önümüzdeki dönemi e, nasıl düzenleneceği ile ilgili hem YPG, hem PKK ile hem toprak bütünlüğü nasıl sağlanacağıyla ilgili. E, Türkiye'nin bulunduğu alanların devir teslimi belki. E, Suriyeli mültecilerin tekrar e, ülkelerine geri dönmesi. Normalleşme gibi süreçlerin bir şekilde e, ilerletilmesi gerekiyor. Bu süreçlere zaten farkında olduğumuz için de e, nasıl bir noktaya getireceğimizi şekillendirmek zorundayız. Artık ertenecek bir noktada değiliz arkadaşlar. Yani İTDIP'te e, üzücü tablolarla, daha büyük üzücü tablolarla karşılaşabiliriz. Neden üzücü tablolarla karşılaşabiliriz onu söyleyeyim size. Çünkü bulunduğumuz yerlerin tamamı sabit yerler arkadaşlar. Yani evet üst bölgelerimiz e, kuvvetli bir şekilde korunuyor ama bu alanlara yapılacak bir e, füze saldırısı, uçak saldırısı, e, uçakla yapılacak olan bir saldırı veya başka türlerin intihar saldırısıyla e, büyük e, sıkıntılar yaşayabiliriz. Yine buraya giden, devamlı e, ikmal için giden araçlarımız var. Buranın yakıt, cephane, e, yiyecek ihtiyaçları, su ihtiyaçları var. Yine personel değişimleri yapılıyor. Yani oradaki birlikler e, değişiyor, yerine başka birlikler gidiyor. İzine gelenler, gidenler olmasa bile. Yani bu coğrafyada biraz daha farklı bir e, yapı uygulanıyor. Normalde yıkışı görevlerinde e, gidip gelişler olabiliyor. Ama burada güvenlik anlamında giden birlikler bütün olarak değişiyor veya bütün olarak geliyor. Hani o günlük sirkülasyonun da olmamasına özellikle riayet ediliyor. Hasta ve diğer e, yaralı gibi e, özel durumlar olmadığı müddetçe. İTLİP arkadaşlar sıkıntılı. İTLİP e, herkesin hesaplaşmak için e, hedef gösterdiği bir yer. Ee, Rusya-Türkiye ilişkilerinde kırılma noktasını oluşturabilecek olanlardan bir tanesi de yine burası arkadaşlar. Hatırlayın Fransa'yla e, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un söylediği ifadeyi ben hiç unutmuyorum. Yani Türkiye-Rusya ilişkilerinin e, fişini çekeceğimiz yer İdlib demişti. Evet arkadaşlar İdlib böyle bir şey. Yani bütün gerginliklerin yaşanabileceği ve Türk kamuoyunun da çok hassas olduğu bir yer işte birkaç gün önce Elbap bölgesinde şehit verdik. Bugün İdlib sahasında şehit veriyoruz. Ee, Türkiye'nin içerisinde e, şehit sayısını azalttık ama e, yurt dışında şimdi e, bu tür operasyon e, yapan gruplarla karşı karşıya geliyoruz. Evet e, ne diyor arkadaşlarım? Ee, Avukat bir demiş ki İdlib'in içini mid temizler, dışına da ateş gelen yere Rus, İran bakmadan vurmak ağır bir şekilde. O kadar kolay değil arkadaşlar. Yani e, herkesin bir imkan ve kabiliyeti var. O imkan kabiliyet e, nezdinde de bazı şeyleri düşünmek lazım. Evet temizlik yapmak için uğraşır ama bunun e, farklı farklı e, sıkıntıları var. Yani... Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'nin de, Rusya'nın da, Çin'in de herkesin bir kapasitesi var arkadaşlar. Yani temizlerim dediğiniz iş e, öyle e, basit bir operasyon değil. Suriye'de icra ettiğimiz askeri operasyonuna dediğimiz bölgelerin hakimiyetine evetmek gibi bir ihtimal var mıdır? Ya da o bölgenin Türkiye'mize ilhak olması ihtimali var mıdır? Arkadaşlar sonuçta Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bir hedef koydu kendisine. Biz de, de Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. O yüzden de şu anda terörle mücadele için girdiğimiz yerlerdeki bulunan e, normalleşme süreci gerçekleşince tabii ki çıkacağız. Yani başkasının toprağını ilhak etmek gibi veya o toprak üzerinde hak iddia etmek gibi bir niyetimizin olmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Cumhurbaşkanı'ndan tutun. Bütün e, ilgili makamları zaten zikretmiş durumda. Bunun başkasını başka türlü olmasını da söylemek e, açıkçası doğru olmaz. O zaman... Yaptığımız politikanın da e, politikayı e, reddetmiş oluruz. Biz insani ve terörle mücadele kapsamına gittiğimizi söyledik. Ve e, bunun arkasında da e, durmak e, zorundayız. Ne zaman olur? E, zamanı daha var. E, zamanı daha da ilerleyecektir. E, bunu seneye, 2023'te görür müyüz? Yani devretmek konusunu diyemem ama... Ee, belki normalleşme e, adımlarını çok hızlı bir şekilde atabiliriz. Yani bundan 3 sene önce, hatta 3 sene bir ne demeyeyim bundan 1 sene önce e, Mısır'la normalleşebilir miyiz sorusunun cevabı külliyene hayırdı. Ama e, bugün itibariyle baktığınızda Mısır Başbakanı'nın bir açıklaması var. Bu sene içerisinde büyük açıkları karşılıklı olarak açabiliriz. Yani bu sene dediği zaten şurada e, Ekim Kasım Aralık 3 ay içerisinde böyle bir adımın atılabileceği bir noktaya geldik. Yani Büyükelçilik açılır sonra ne olur bilmem ama bir yere geliyorsunuz. E, bu Suriye için de geçerli olabilir mi? Neden olmasın? Yani Suriye'de de e, Büyükelçilik faaliyete geçer mi? Ve bu faaliyetin sonucunda karşılaştırma iletişim e, daha da artar mı? E, ben zaten Büyükelçilik olmasa bile hem askeri hem de istihbaratı olarak kanalların açık olduğunu daha büyük olayların engellenmesi için bazen bu kanalların, telefon kanallarının kullanıldığını söyleyebilirim. Yani hiçbir zaman bu kanallar kapalı olmaz arkadaşlar. Bir şekilde birisi üzerinden irtibat kurulur. Bu başka türlü eğer olmuş olsaydı bugün Suriye sahasında onlarca defa karşı karşıya gelinmişti. Çünkü tuzak da içinde barındırıyor arkadaşlar. Yani bu sıra demin işte Macron'un söylediğim gibi e, Rusya ile Türkiye'nin e, ilişkilerini pişine itibar çekeceğiz konuşması sıradan bir konuşma değil. Suriye'de e, çok uzun bir süre manda yönetimi yapmış olan Suriye'yi kendisini şekillendirdi, Libya'nın kendisini şekillendiği bir ülkeden bahsediyoruz ve hala bunları yapmaktan da geri kalmayan darbe e, ve bu tür operasyonları iyi bilen bir ülkeden bahsediyor. İşte yine örneği. GİNE Türkiye'nin Somali'den sonraki en büyük kaynak aktardığı Sudan'la beraber bir ülkeydi. Farkında mısınız? İyi kurduğumuz Tunus'ta Birleşik Arap Emirliği destekli bir darbe oldu. Darbe demeyelim de bir bizim Türkiye'deki süreçlere benzeyen feshedilmesi, görevin alınması süreci yaşandı. Peki arkasından Sudan'da darbe oldu. Yani önce Sudan'da darbe olmuştu. Şimdi yine de darbe oldu. Hatta bazı söylentiler var. Somay'da bile darbe girişimi e, teşebbüsü olduğu konusunda. Türkiye'nin Libya'dan çıkartılmasıyla beraber, yani çıkartma girişimleriyle beraber, Türkiye'yi Afrika'dan uzaklaştırma politikasının ana direnç noktasını Fransa, bile çıkarıp, eminimleri ve bir çektiğini çok net olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani e, bu, bu konuda yine çok önemli bir ülkeydi. İşte Gine'de darbe yapan adam, eski lejyoner, e, eski bir e, Fransız e, vatandaşı bağda Gine'de darbe yapan albay ve daha önce de onlarla beraber özel istihbarat görevine çalışmış bir şahıstan bahsediyoruz. Ne oldu? Cumhurbaşkanı Türkiye'yi ziyaretinden hemen kısa bir süre sonra e, darbeye devrildi. Türkiye Gine'de ne yapıyordu? Liman işletmeleri dahil olmak üzere, Karayolları işletmeleri dahil olmak üzere işte savunma sanayi dahil olmak üzere birçok projeyi almış veyahatı geçirmişti. Somali ve Sudan gibi bir önemli bir süreci yaşıyorduk ve o süreç orada karşıya karşıya geldi. Peki ben size soruyu soruyu şöyle sorayım. Çok daha uzaklarda operasyon çekenler dibimizde operasyon çekmeyecekler midir? Ben size söyleyeyim. Çekmeyeceklerin lafın ötesine geçiyorum. Çekiyorlar. Birebir çekiyorlar, icra ediyorlar, yönetiyorlar, yönlendiriyorlar, seb idare ediyorlar, emirlerini veriyorlar diyorum. Bunu sadece Fransa için söylemiyorum, genel anlamdaki bütün coğrafide yaşanan olaylar için söylüyorum. Çünkü yani bunun aksini düşünmek e, yanlış olur. Çünkü bir ülkeye, bir ülkeye e, uzak mesafelerdeki e, ilişkilerini veya askeri operasyon yönetmek e, engellemek istiyorsanız en yakında sorun çıkartırsınız. Uzakta sorun çıkartmazsınız. Yani ülke içinde, ülkeye yakın ülkelerde, sınır hatlarında problem yaşatırsınız ki diğer sorunlar sizin için öncelik sırasından düşsün. İlgi alanınız bu konulara e, angaj olsun. Bu nedenle İdlib sahası takip edilmesi e, ve yönlendirmesi gereken ve dikkat edilmesi gereken bir yer bunu artık Türkiye bir şekilde net olarak konuşabilmeli yani Türkiye'deki Suriyeli geçici sığınmacıların konumu ne olacak, geri gidecek mi diye tartışması varken İdlib'deki 6 milyon insanın geleceği ve bunların daha sonra ne olacağı konusuyla beraber askerlerimizin güvenliğini ne olacağı da bence artık ciddi ciddi yüksek sesle her türlü ihtimalle dahil olmak üzere ben tartışılması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Eğer tartışmazsak, konuşmazsak, birbirimizin fikirlerini dinlemezsek maalesef işte bu demin gördüğümüz gibi tablolar karşı karşıya geliriz. Diyebilirsiniz ki imkan ve kabiliyetlerimiz bunları önlemeye yetmiyor mu? Arkadaşlar dünyanın en teknolojik birikimine sahip olan ordusu Amerika Birleşik Devletleri diyelim. Öyle kabul edelim ben değil herkes öyle kabul ediyor ee, ama bu tür salgıları ne Afganistan'da ne Irak'ta ne e, başka coğrafyalarda engelleyemedi bir saldırı olacaksa bu saldırının yalnızca kayıp sayısını azaltabilirsiniz e, veya o, e, saldırı yapan terör grubunu baştan engellemeye çalışıyorsunuz ama bu mutlak anlamda her şeyi durdurabileceksiniz e, insan kaybını azaltabileceksiniz Yaralı sayısını azaltabileceksiniz anlamına asla gelmiyor arkadaşlar. Böyle bir çözüm yok. Normal çözüm e, sorunun ortadan kaldırılması. Sorunla beraber yaşamaya çalıştığınızda işte örnekleri e, karşımızda dünyada birçok örneği var. Sorunu çözmek zorundasınız. Sorunu çözmediğinizde sorun bir miktar sonra katlanarak büyüyor ve e, yaşadığınız olay size çok daha büyük bir maliyetle karşınıza geliyor. Ben şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin şu anda karşılaşmış olduğu en e, sıkıntılı konu, en e, dipsiz koyu, konu, en çözülmesi zor konu, ben size söyleyeyim itli. Ne Azerbaycan'dı, ne Libya'ydı, ne Doğu Akdeniz'di, ne PKK'sıydı, ne YPG'siydi. It dip sorunu arkadaşlar. İdlib bildiğiniz bir gordyon düğümü. Bunu çözecek kişi buraya net bir şekilde kılıcını vurmadığı müddetçe bu Gordiyon dönümünün çözülmesi mümkün görünmüyor. Türkiye'yi sıkıntıya sokacakları bütün operasyonları yapacakları yerde yine maalesef ve maalesef itlip sahası. O yüzden hem güvenlik güçlerimiz hem istihbarat bilimlerine çok çok çok ağır mesailer bekliyor. Hala ağır mesai yapıyorlar. Ama ekstra olarak muhtemelen bugünlerde yoğun bir e, süreci yaşayacaklar diye değerlendiriyorum. Arkadaşlar bugün elimizden geldiği kadar e, selamınızı, sefadınızı ve sizin sorularınızı okumaya çalıştım. Ama e, İdlib'de e, şehitimiz varken, şehitlerimiz varken, e, yaralılarımız varken e, açıkçası başka bir konu gerekmiyor. Çünkü birkaç günümüzde daha yeni... E, naaşlarını kaldırdığımız e, elbap şehitlerimiz varken daha önce yine elbap şehitlerimiz varken başka bir şeyin konuşmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Zaten hani mesleğim gereği, yaptığım iş gereği e, daha çok bu askeri konuları e, konuşmayı tercih ediyorum. Sıktıysam ve e, hani e, başka konuya girmediğim için üzdüysem sizi kusuruma bakmayın. E, şehitlerimize Allah'tan rahmet kalanlarına sabır diliyorum, sevenlerine sabır diliyorum. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bütün konuları yakından takip edin. Farklı farklı mecradan lütfen takip edin. E, yorum yaparken de, e, düşünürken de bu bütün geniş e, çerçeveden ve geniş pencereden bakmayı unutmayın arkadaşlar.